Fakat يطعنك kim Allah'a ve Resulüne صالحا eder ve salih bir Amel işlerse Ona mükafatını iki kat Veririz ve cennette onun için çok hoş bir rızık hazırlamışızdır. min İn bil Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan sakınıyorsanız o halde yabancı erkeklerle konuşurken konuşmayı yumuşak bir eda ile yapmayın ki kalbinde bir hastalık bulunan kimse tamah etmesin. Ve bir şey söyleyeceğinizde ciddiyetle Güzel bir söz söyleyin. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجِنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْقُولَىٰ وَأَقِلْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ ve ...hem evlerinizde vakarınızla oturun... ...ve evvelki cahiliye devri kadınlarının açılıp saçılması gibi... zinetlerinizi ıshar etmeyin. Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehl-i beyt! Allah bu emirleriyle sizden ancak günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Van fi min allaha kana habir. Hem evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten size okunanları düşünün. Şüphesiz Allah latif, bütün incelikleri bilendir. Habir her halinizden haberdar olandır. İmme bi muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel kanitine vel kanitati ve sâdiqine ve sâdiqati ve sâbirin ve sâbirine ve sâbirati vel kâşi'ine vel kâşi'ati vel mutasaddiqine vel mutasaddiqat ve sâimine ve sâibirat muhakkak ki müslüman erkekler ve müslüman kadınlar mümin erkekler ve mümin kadınlar itaatkar erkekler ve itaatkar kadınlar sadık erkekler ve sadık kadınlar sabreden erkekler ve sabreden kadınlar Allah'a gönülden bağlı mütevazi olan erkekler ve Allah'a gönülden bağlı mütevazi olan kadınlar sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar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 İşte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. O men kana ve l-müminete izâ kadâ Allâhu ve rasûlühü <gülüyor> emran izâ kadâ Allâhu ve rasûlühü emran en yekûne lehumü'l-hîyretü min emrihim ve men yansil hem Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman artık ne mümin bir erkek ne de mümin bir kadın için o hükme muhalif işlerinde kendilerine başka bir yolu seçme hakkı yoktur. Ve her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık muhakkak ki apaçık bir sapıklık ve lete düşmüş olur. Wa in taqulu lillazi Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik aleike zawjaka wattaqilla. Wa tukhfi fi nafsik resul hani allah'ın nimet verdiği senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini yanında tut Allah'tan kork diyordu. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisi için takdir ettiği bir şeyi yerine getirmekte peygambere herhangi bir zorluk yoktur. Bundan önce gelip geçen peygamberler içinde Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri ise mutlaka yerini bulan bir kaderdir. <gülüyor> Onlar o peygamberlerdir ki Allah'ın vahyen gönderdiklerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Hem Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak da Allah yeter. Mekâne Muhammedun ve lâkin resûlallâh. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredeyim. Ve onu sabah akşam beş vakit namazda tesbih edin. O, sizi karanlıklardan nura çıkarmak üzere rahmet edendir. Melekleri de sizin için maürettiler. Çünkü o müminlere karşı çok merhametlidir. Ona kavuşacakları gün, Allah'ın onlara tayiyesi iltifatı selamdır. Ve onlar için çok güzel bir mükafat cennet hazırlamıştır. Ey ve ve ve Ey peygamber, şüphesiz ki biz seni insanların hallerine bir şahit, bir müjdeci ve aynı zamanda ...bir korkutucu olarak gönderdik. <gülüyor> Ve Allah'a yine onun izniyle... ...çağıran bir davetçi ve umum kainatı nurlandıran bir kandil olarak gönderdik ve, ve Allah'tan kendileri için gerçekten pek büyük bir lütuf olduğunu müminlere müçelen la <gülüyor> vel ve ve Kafirlere ve münafıklara ise itaat etme. Ve onların eziyetlerini bırak, aldırma. Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah sana vekil olarak yeter. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُواهُنَّ مِنْ قَبِلِيَنْ تَمَسُّوهُمْ <gülüyor> Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları bir bağışla memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ya eyyühan nebiyyü inna ahlennâ leke ezvâceke allâti âteyte ucûrahun allâti âteyte ucûrahun ve mâ meleket yamiluke min mâ Allah أبناك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستحها خالصة لك خالصة لك من دون مؤمنين Ey peygamber şüphesiz ki biz mehirlerini verdiğin zevcelerini ve Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahip olduğun cariyeleri hem seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını istersen nikahlamayı sana helal kıldık. Bir de mümin bir kadın, kendini peygambere, mehrini istemeden hibe ederse, eğer peygamber de onu nikahlamak isterse, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere, onu mehirsiz olarak helal kıldık. Biz, Zevceleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında onlara, o müminlere neyi farz kıldığımızı muhakkak ki bilmişizdir. Ta ki sana bir zorluk olmasın. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir.